Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 açık radyoda bugün Aynur Hanım ve benim konuğum. Yine İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Tuğçe Duygu Köksal arkadaşımızla gündemde çok şey var ama yine e, hukuk ve adaletin aslında yeniden e, bir sürece gireceğine ilişkin açıklamalardan sonra ve bugüne kadar Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi bağlamaz denilen bir süreçten sonra Şimdi ee, geçtiğimiz e, yıllarda büyük sıkıntılar yaşayan Cumhuriyet Gazetesi'nin tutukluları, sanıklarıyla ilgili Ahim'den geçti olsa bir karar geldi. Bu kararı ve içeriğini, önemini e, Duygu konuşacağız bugün. Öyle değil mi Ayna Hanım başka? Evet, merhabalar. Şimdi, şimdi... Hoş geldiniz uydam. Evet önce duygunun bize ayırdığı kadarıyla ne kadar zamana yürüyorsa e, Cumhuriyet e, kararını öncelikle incelemek isteriz. Ardından da bu pandemiden dolayı İçişleri Bakanlığı yeni, e, yeni bir e, genelge yayınladı yeniden. Onun hukukiliği, olası sonuçları üzerine konuşmak isteriz ama öncelikle duygunun zamanı dar. Hemen isterseniz Cumhuriyet davasında İnsan Hakları Mahkemesi'nin ikinci bölümünün 10 Kasım'da açıkladığı kararı kendisinden değerlendirmesini istiham ediyorum. Ben çok teşekkür ederim beni yayına davet ettiğiniz için tekrar yine bir basın özgürlüğüyle alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu güzel bir kararla aslında yaptık. Dinleyicilerimizle birlikteyiz ve sizlerle tartışacağız. Ee, şimdi tabi Sabuncu kararı, Sabuncu ve diğerleri kararı Cumhuriyet Gazetesi davası olarak aslında e, basına da yansı, yansıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuyla alakalı beklenen kararını verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra açıkçası çok eleştirilmişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ee, neden hala karar vermedi, neden geciktiriyor özellikle... E, tabii o dönemde tutuklu olanlar açısından henüz karar verilmemiş olması çok eleştirilmişti. Daha sonra elbette ki e, haklarında bir karar verildikten sonra ve daha sonra tahliye oldular zaten. E, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki e, öncelik e, meselesini devreden çıkarmıştı kendilerinin tahliye olması. Çünkü biliyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde öncelik verilen davalar arasında e, kişinin Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi bir nedenle, nedene dayalı olarak tutukluluğunun devam etmesi halinde bir öncelik verildiğini biliyoruz devam eden tutukluluklarda. E, fakat e, biraz uzun sürdü, evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar. E, ama son tahlilde e, tabii e, birkaç açıdan incelemek lazım. Yani genel olarak basın özgürlüğü anlamında ve bizim kanunumuza ilişkin yaptığı bir değerlendirme anlamında, ifade özgürlüğü bakımından, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde bence çok kıymetli ve değerli bir karar. Ee, ona geleceğim zaten şimdi kısaca de, de, değinmeye çalışacağım ama bir açıdan baktığımız zaman da e, eleştirilmesinin çok normal e, bulduğum bir karar olarak görüyorum. E, o da e, başkaca sayıkla e, kişilerin tutuklanması ve e, başkaca sayıkla yani kanunda öngörülen sayıklardan nedenlerden başka gerekçelerden başka özellikle siyasi e, sayıkla e, kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakılması e, ve bu çerçevede e, özellikle basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki oluşturulmuş olması kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi uygulanmış. E, yani kısıtlamaların devlet tarafından kötüye kullanılıp kullanılmadığı meselesi. Burada bir ihlal bulmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ben iki açıdan ele alacağım kararı. Bir tanesi tutukluluk ve onunla bağlantılı olarak ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptığı değerlendirme. Son olarak da 18. madde kapsamında yani devletin kısıtlamaları kötüye kullanıp kullanmadığı ile ilgili yapılan değerlendirme açısından da sonuç olarak bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum hukuken. Sizlerin de bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Ee, şimdi tabi tutukluluk açısından e, çok bir e, şey yapmaya gerek yok. Yani üzerine e, düşünmeye gerek, e, özellikle konuşmaya gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tutuklulukla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söyledi: ee, Burada bu kişilerin e, gazetecilik faaliyeti, daha doğrusu genel yayın, e, pardon genel yayın politikası ile alakalı olarak. Ee, ele alınan değişiklikler çerçevesinde kendilerine bir e, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında bir yardım Film isnat edilmiş olması çerçevesinde bir değerlendirme yaptı. E, ve bu kapsamda da buradaki tutukluluğun e, kanuna aykırı olduğuna ve keyfi olduğuna karar verdi. Şimdi bu ilk defa yaptığı bir şey değil biliyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Yani tutukluluğun kanuna aykırı olduğu, bundan kastımız şu, kanundaki tutuklama şartları içerisinde değerlendirilemeyeceği. Ee, ve keyfi olarak tutuklama yoluna başvurulmuş olduğuna ilişkin değerlendirmesi elbette ki Sabuncu ve diğerleri kararında ilk defa yapılmış bir değerlendirme değil. Ee, biz bunun öncesinde e, Kavala davasında bunu gördük. Kavala davası biliyorsunuz artık kesin bir dava Avrupa Söz İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi uyarınca e, kesinleşmiş ve e, bağlayıcı nitelikteki bir dava. Burada da aynı şeyi söylemişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o dava açısından. E, ve e, tutukluluğun kanuna aykırı ve keyfi olduğunu söylemişti. E, teknik anlamıyla belki bilmek isteyenler olabilir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin bir C bendinden ihlal bulmuştu. Tabuncu ve diğerleri davasında da aynı şeyi yaptı. Ee, aynı mantığı izledi. Ee, fakat tabi bu sefer e, suç isnadı farklı yani sabuncu ve diğerlerinde ele aldığı madde Türk ceza kanunun 220 ye, e, maddesinin 7 fıkrası, yani yardım e, olarak değerlendirdiğimiz madde çerçevesinde bu gazetecilik faaliyetlerini genel yayın politikasıyla ile alakalı e, değerlendirmelerin bir tutuklama sebebi olarak gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin yaptığı değerlendirmeler kıymetli elbette ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Şimdi tutukluluğu bir kenara koyarsak tutukluluktan ihlal verdikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğü çerçevesinde de dosyayı elbetteki ele aldı basın özgürlüğü kapsamında ve burada da çok e, detaylı ve iyi bir değerlendirmeyle aslında bizim için önemli olan noktası şu İlk defa diyebileceğimiz, gazeteciler açısından ilk defa diyebileceğimiz, daha önce bunu şeyde de yaptı, başka bir davada da yaptı KCK ile alakalı, Ragıp Zarako. Evet Zarakoğlu başvurusunda da aynı şeyi benzer bir şeyi benzer bir değerlendirmeyi yapmıştı. Şimdi burada da gazeteciler açısından ifade özgürlüğü çerçevesinde şunu söyledi. Tutuklamanın burada kanuna ve hukuka aykırı olması ve gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde olması yani genel yayın politikasının değişip değişmemesi ve bunun yürütülmesiyle alakalı olması çerçevesinde ben demokratik toplumda gereklilik incelemesi yapmaya gerek duymuyorum. Burada zaten bu tutuklama tedbiri uygulanmış olması tek başına ifade özgürlüğüne müdahalenin kanuni dayanağı olmadığını ve kanunilik kriterini daha doğrusu karşılamadığına işaret etmektedir dedi ve demokratik toplumda gereklilik incelemesi yapmaksızın normal ifade özgürlüğü davalarında e, genel olarak uyguladığı bir metot biliyorsunuz bu genelde şunu yapar. Nedim Şener Ahmet Şık başvurusunda da görmüştük Oda TV davası kapsamında. Hatırlarsınız ifade özgürlüğü çerçevesinde demokratik toplumda gereklilik incelemesi kapsamında bu değerlendirmeyi yapmıştı. Fakat burada ilk defa diyebiliriz artık kanuni dayanağı, kanunilik çerçevesinde diğer aşamaya geçmeye gerek olmaksızın bir ihlal kararı verdi. Şimdi bu çok kıymetli. Burada yaptığı değerlendirmeler gazetecilik, basın özgürlüğü, basın özgürlüğü üzerindeki caydırıcı etki e, olarak tutukluluğun kullanılması çerçevesinde ve özellikle ve özellikle 220. maddenin 7. fıkrasındaki yardım kavramının ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü özellikle gazetecilik faaliyetine e, denk gelecek şekilde, bunu kapsayacak şekilde geniş uygulanması kapsamında çok önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Sabuncu ve diğerleri karar. Şimdi ben burada şöyle bir parantez açmak isterim izninizle. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının, yani ifade özgürlüğüyle ilgili verdiği kararları ki bu dosyada biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi e, Kadri ile ilgili e, bir ihlal kararı vermişti. Ee, ve Günah. orada da Turhan Günay ile ilgili de vermişti. Evet, e, bir de bir, bir, bir, bir e, başvurucuyla alakalı daha ihlal kararı vermişti. Ayrı değerlendirmeye tabi tutarak. Şimdi ben o zaman da bir program yapmıştık bu kararları değerlendirirken e, ve şunu e, söylemiştik. E, hatırlar mısınız? Hatırlar mı dinleyicilerimiz bilmiyorum dinledilerse ama e, Anayasa Mahkemesi nedense tutuklulukla ilgili e, incelemesini çok ayrıntılı yapıyor. Yani kanuni dayanan olup olmadığıyla alakalı benzer ifade özgürlüğünün de içinde olduğu davalarda. Mesela Kadri Gürsel e, başvurusunda. E, fakat ifade özgürlüğünü de değerlendirmesi gerektiği yerde kestirip atıyor. Ben böyle bir gözlem, e, gözlemin bulunduğunu ifade etmiştim. Yani tutuklulukla alakalı evet kanuna aykırı değil diyor. Fakat ifade özgürlüğü bağlantılı değerlendirmesini yaparken en fazla iki paragrafla zaten tutuklulukta da ihlal bulundu. Bu da işte demokratik toplumda gerekli değildir bu müdahale. ifade özgürlüğünün ihlalline diye karar veriyor. Şimdi o yüzden ben anayasa mahkemesinin... Özellikle gazetecilerin tutukluluğuyla ilgili davalarda ya da ifade özgürlüğü ve tutukluluk kapsamında değerlendirdiği davalarda ne yazık ki ifade özgürlüğü değerlendirmesinin çok dar kaldığını ve geri planda kaldığını düşünüyorum. Ki gazeteciler açısından asıl olanın aslında basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü çerçevesinde ayrı detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. İşte Ahim bunu yapıyor. Ahim Sabuncu kararında da bunu yaptı tutukluluk incelemesine ilişkin çok detaylı bir inceleme yapmış olmasına ve oradan ihlal bulmasına rağmen aynı şekilde ifade özgürlüğü çerçevesinde de detaylı değerlendirmesini yaparak bir ihlal sonucuna vardı. Ben anayasa mahkemesinin de bu anlamda bu dengeyi gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tutukluluktan ihlal bulup ifade özgürlüğünü arka plana atmaktansa ikisini de dengeli ve eşit bir biçimde daha detaylı olarak ifade özgürlüğü çerçevesindeki meseleleri daha detaylı değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi'ne bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararlarının yol gösterici olması gerektiği e, kanaatindeyim. Şimdi gelelim diğer meseleye. E, bu arada şunu da belirtmekte fayda var. E, galiba artık e, Türkiye ile ilgili kararların e, ben şahsen öyleyim. E, karşı oy var mı yok mu diye bakıyorum artık. <gülüyor> Hemen <gülüyor> nereye <yere gülüyor> artık yapılmış diye <gülüyor> yaratıp, <gülüyor> Hatta artık kararları çünkü şöyle söyleyeyim yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin artık e, tamam burada özel bir değerlendirme yaptı yani kanunilik açısından o ayrı ama e, ifade özgürlüğü ve tutuklulukla alakalı artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihada oturdu. Yani çok özel e, bir ek değerlendirme yapmadığı ölçüde artık genelde ifade özgürlüğü bağlantılı davalarda zaten... E, e, biz sonucu artık kestirebiliyoruz. Eğer şiddet yoksa, nefret söylemi yoksa artık sonucu kestirebiliyoruz. Yani çok da kararları okumaya gerek kalmıyor. Ee, ama e, ne yazık ki artık karşı oylara bakar olduk ya da ayrık oylara bakar olduk ne yazmışlar diye. E, bu o, mahkemenin bu kararında da bir ayrık oy var. E, 18 açısından karşı oy var. O ayrı bir mesele ama evet. ifade özgürlüğü açısından da bir ayrık oy var. E, Milli Hakim tarafından yazılmış olan. E, o şunu söylemiş. E, Tabi bu dava büyük daireye gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyoruz ama ben ifade özgürlüğü açısından yapılan değerlendirmede bir büyük daire incelemesi olacağını düşünmüyorum. 18 açısından olabilir diye düşünüyorum. Birazdan zaten ona ilişkin ifadelerimi kullanacağım, düşüncelerimi ileteceğim ama ben ifade özgürlüğü açısından ayrık oya rağmen panel eğer bir büyük daire talebini kabul ederse burada iki taraftan birinin ifade özgürlüğü çerçevesinde olacağı kanaatinde değilim. Çünkü daha önce zaten verdiği bir karar var Ragıp Zarakoğlu davasında ve yani çok da içtihatla çelişen ya da çok aykırı daireler arasında bir istikrarsızlık yolu açacak ya da bizim mevzuatımızla ilgili çok uçuk bir değerlendirme yaptığını düşündüğüm bir ihlal metni değil ifade özgürlüğü zaten 227'nin yardım kavramının ne kadar geniş yorumlandığı hep tartışmaların da bunu Venedik Komisyonu da söylüyor, Bakanlar Komitesi de söylüyor. Bu bilinen bir şey. O yüzden ben buradan bir büyük daire talebi kabulü olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Yani olur olmaz o ayrı, göreceğiz zaten. Ama e, ayrı koyda şunu söyledi. Az önce işaret ettiğim mesele, bugüne kadar ifade özgürlüğü ve gazetecilerle ilgili ifade özgürlüğü davalarında e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hep e, demokratik toplumda gereklilik incelemesi yapmıştı. Yani kanunu Hı -hı. es geçiyordu. Hatta Nedim Şener Ahmet Şık davasına baktığımız zaman kanunilikle ilgili yaptığı değerlendirmeye baktığımızda şunu söyler da. E, her ne kadar e, kanunun maddesinde bir e, sıkıntı görüyor olsa da e, ben aşağıda demokratik toplumda gereklilik incelemesinde zaten bunu değerlendireceğim ve ihlal bulacağım için özetle bu kısmı Hı -hı. geçiyorum der. Oradan bir ihlal bulmaz. İşte Ayrı Koyda Milli Hakim de aslında bunu söylemiş. Yani burada kanunda herhangi bir sorun yok. Ee, ama e, demokratik toplumda gereklilik incelemesi evet yapılabilirdi ve buradan ihlal bulunabilirdi. Bu anlamda e, Ayrı Koyumu bu şekilde ortaya koyarak ben de ihlale katılıyorum diyor aslında. Ee, sadece gerekçesine katılmıyor. Şimdi gelelim. Ya bu savunulabilir bir şey. E, hani daha da baktığı zaman ama e, şöyle bana göre benim mantığımla bağdaşmayan bir değerlendirme e, söz konusu olan 220. madde. Yani bu bütün e, uluslararası mekanizmaların odağında olan ve e, caydırıcı etkinin özellikle basın özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü bağlantılı davalarda geniş ve muğlak yorum sebebiyle e, ciddi sıkıntılara neden olan hatta Defaz açısından da ne yazık ki dolaylı etkileri dolayısıyla e, sıkıntılara yol açan bir e, mesele olduğu için ben burada e, mahkemenin bu kararını çok isabetli buluyorum. E, umarım da değişikliklere vesile olacaktır. Hani kapsamını bilemeyiz elbette ki ama e, değişikliklere vesile olacak bir karar olmasını diliyorum. Şimdi evet. gelelim ikinci meseleye. 5 ilgili. <gülüyor> <istedikleriniz var mı? gülüyor> Yani iki şey hatırlatmak istiyorum önce 54 ile ilgili niye ihlal evet. vermedi İsterseniz onu söyleyip ayrı koya şey karşı evet. geçerseniz daha. Ee, niye tamam. sitem diye ortaya çıkar diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi 5-4 ile ilgili 5-4 şikayeti ne? Anayasa Mahkemesi önünde ki bekleme süreci aslında yani tutuklulukla alakalı olarak makul zamanda tutukluluğun esasıyla ilgili bir ve tutuklulukla ilgili şikayetle ilgili bir karar verilmemiş ve bu anlamda 5-4'ten kastımız şu etkin bir itiraz prosedürünün bulunmuyor olması kapsamında yapılmış bir şikayet. Burada ihlal bulmadı. Ee, ve aslında hani şunu görüyoruz. Ee, Şimdi şu Kavala davasından farklı buradaki mesele. Ben de fark ederseniz konuşmama başladığımda onu söylemiştim. Yani sadece Avrupa İnsan Anayasa Mahkemesi değil burada davayı çok bekletmiş olan aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de davayı bekletti. Biz evet. Cumhuriyet kararını çok uzun süredir bekliyoruz. Evet. Ee, ki bu süreçte tutuklu olan başvucular artık tutuksuz. Yani o kadar artık e, geç kalındı ki aslına baktığınız zaman davada. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, 5-4 açısından e, burada işte 15 Temmuz sonrasında mahkemenin iş yükünü de dikkate alarak Avrupa İnsan Ay Anayasa Mahkemesi'nin e, bu çerçevede e, makul olarak değerlendirilemeyeceğini, söylenemeyeceğini söyledi ve aslında hani eleştirilebilir bu e bu alanda içtihadı bilen kişiler tarafından ama mahkeme bunu bu şekilde değerlendirdi ve iş yükünü gerekçe gösterdi. İşte o hal dönemi sonrası e, ciddi şekilde iş yükü altında olması mahkemenin vesaire e, bunu değerlendirdi. Ama baktığımız zaman hani şunu da söyleyelim, Wikipedia davasında da yani e, Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'daki iş yükünden sonra bir karar verdi ve iki buçuk yıl sonra karar verdi. E, ama e, tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmadı bu mesele e, ama... E, AHİM'in hükümete bildirmesiyle aslında e, Anayasa Mahkemesi bu konuda bir aksiyon almak mecburiyetinde kaldı. Ve bir zorlamayla baktığınızda e, bu konu hakkında bir karar verdi. Aslında Cumhuriyet davasında da öyle oldu biraz. Yani hükümete bildirim yapılmıştı. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararı vesaire bunlar hep aynı döneme denk geliyor. E, o yüzden hani, 5-4 ile alakalı olarak mahkemenin değerlendirmesi bu yönde oldu. Ee, bilemiyorum sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ben, ben eleştirilebileceğini düşünüyorum ve belki büyük evet. daire önünde de bunun dile getirilebileceğini ve belki kabul edilebileceğini de düşünüyorum büyük daire talebi kabul edilirse. Tekrar inceleme, incelenebileceğini düşünüyorum. Yani ben de o konuda hassasım çünkü Turhan Günay demin hani size katkı olsun diye evet. hatırlatma yapmıştım. Turhan Günay hakkında 11 Ocak 2018'de karar verildi, ihlal verildi ve ayrıldı. Tabii. Yani oradaki ayrılmayı anlayamamıştık. Tabi aslında olgısal olarak çok sumut bir nedeni var. Dergi e, sorumlusuydu ve suçlamalarda e, dile getirilen manşetlerin hepsi gazeteyle ilgiliydi. Dergiyle ilgili olmadığı çok bariz ortadaydı. Ay, a, anayasa Mahkemesi olmuş seçti. Ama bunu niye yaptı e, ayrı bir tartışma. Tabi Turhan Günay kararı 11 Ocak 2018'de verilebilmişken Ahmet Kadri Gürsel hakkındaki karar 2 Mayıs 2019'da değil mi yanılmıyorsam? Yani arada evet. bir uzun bir süre var ve diğerleriyle ilgili ihlal sistemlerini de reddetti. Ee, kabul etmedi Hı -hı. anayasa mahkemesi. Yani bu arada hiç de küçümsenmeyecek bir fark var. Ee, bir kere neye göre seçiyor? Evet. İkincisi arada bir buçuk senelik bir e, karar verme bakımından fark olmasını nasıl açıklayabiliyoruz? E, çok tartışmalı. Hı -hı. Ee, İnsan Hakları Mahkemesi de belki Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararına bağlı olarak bir bekleme geçirdi. Belki iç hukukta halledilsin diye ve mahkeme hı hı. bozmaya uysaydı örneğin. E, ceza Genel Kurulu'na gitmeseydi dava belki daha da beklerdi gibi <gülüyor> düşünüyorum. E, sanki iç hukuktaki <gülüyor> süreçleri de dikkate alıyor hem Anayasa Mahkemesi hem de İnsan Hakları Mahkemesi. Ee, ulusal Mahkemeler halletsin eğilimi ağır basıyor anladığım kadarıyla. Evet, yani tabii artık e, tahliyeden sonra özellikle Hı -hı. öncelik e, statüsünün kaybedilmiş olması Hı -hı. E, burada bu işin ahim önünde de uzamasına sebebiyet verdi. Şimdi e, ben açıkçası şeyle alakalı biraz konuşmak istiyorum. Bu 18. maddeyle ilgili Hı -hı. konuşmak isterim. E, 18. maddeyle ilgili genelde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutumu şu, çok istisnai şekilde ya ihlal veriyor, ya da diyor ki bunun ayrıca incelenmesine gerek yoktur. Verdiğim tespitler uyarınca. Hep bunu yaptı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugüne kadar. Bir davada, bir Rusya davasında yine ihlal olmadığına karar verdi. Kodorkovski davası yanlış hatırlamıyorsam ki zaten davada da çokça atıf var. Çünkü... E, ihlal olmadığına dair gerekçesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kodorkowski davasından sonra çok sayıda büyük daire kararında verilmesine rağmen 18. Madde ile ilgili hep o karar üzerinden yapmış değerlendirmesini ve ispata odaklanmış. Şimdi sıkıntı buradan doğuyor aslına baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında e, cumhuriyetle alakalı cumhuriyet gazetesiyle ilgili bu başvuruda şey kabul ediyor. Ee, başvurucular üzerinde caydırıcı bir etki oluşturmuş olmasını bu tutuklamanın, ifade özgürlüklerinin ve basın özgürlüğünün kullanılması anlamında ve şunlara da atıf yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın konuşması ee, aleyhlerinde konuşması vesaire ee, STK raporları ee, diğer raporlar vesaire bunlara atıf yapılıyor ama ee, somut olayda işte gazetecilerle alakalı olarak 18. madde ihlali olduğuna dair tamam böyle bir kontekst var diyor ama somut olayda böyle bir durumun olduğuna ilişkin emane yok diyor. Yani ben ikna olmadım diyor somut olay hmm. açısından. Şimdi bunu <gülüyor> daha önce zaten en son Merabişbili kararında, büyük daire Gürcistan kararında bunu tartıştı. Gürcistan Merabişbili kararının e, büyük daireye gitmesinin sebebi, ki biz bunu Açık Radyo yayınında tartıştık o zaman, büyük daireye gitmesinin sebebi ispat meselesiydi. Yani e, biz bu somut olayda nasıl karar vereceğiz? Yani ispat yükü bu kadar başvurucunun üzerinde midir? <gülüyor> ee, bu meseleyle ilgili olarak. Yoksa ispat yükünün yer değiştirmesi söz konusu olabilir mi? Hangi şartlarda olabilir? Ee, ülkede ciddi şekilde hem STK'ların raporlamaları hem yüksek mercideki kişilerin söylemleri, e, davalar devam ederken, söz konusuyken ya da somut olayda e, gerçekten tutuklamanın e, sözleşmede öngörülen amaçlardan farklı bir şekilde kullanıldığına ilişkin e, somut veri varsa bu ortaya çıkıyorsa biz hala başvurucunun üzerinde ispat yükünü bırakıp e, hayır ama sen bunu e, tam olarak ispatlayamadın e, hatta bunda ceza hukuku prensibini kullanır e, makul şüphenin ötesinde ispat e, kriterini kullanıyor ne yazık ki hala 18. madde açısından da yani bunun artık ötesine geçmek gerekir mi bunu biraz zayıflatmak gerekir mi daha doğrusu 18. madde ile ilgili e, meselelerde e, hani bu biraz e, <gülüyor> haksız değil mi? gerekmezse Litvanyalı hakim şarkı söylemeye devam edecek herhalde <gülüyor> <Şarkı> <gülüyor> Çok güzel. Evet, <gülüyor> harika atıfları var. Ee, çok çok harika atıfları var gerçekten. Ee, hatta notlarımı da almıştım şimdi ölümde değil ama e şey Pink Floyd'da bu <gülüyor> Pink, Floyd <'a, gülüyor> Pink Floyd atı atı Atıf, <gülüyor> Bom <gülüyor> <Kuranın> <gülüyor> atıf evet. yaparak ee, çok hoş bir e, şerh yazmış ama tabii yani e, muhalefet şerhi gerçekten şey merhabiş bir kararı yani hani baktığınız zaman evet, farklı bir evet. şey söylemiyor e, hakim. Hmm. ilk defa bir şey söylemiyor yaratmamış yani. yani olan bir kararı şey söylüyor. eleştiriyor. Tabii. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunlar zaten konuşuldu. İlk defa konuşulan şeyler değil. Yani e, kurisin e, ka, şeyine muhalefet şerhine baktığımız zaman hani orada şunu söylüyor ya sen zaten cumhurbaşkanının bir takım sözlerine atıf yapmışsın. E, uluslararası kuruluşların bu anlamdaki raporları var. E, bu alanda bağlam tespitleri var. E, sen Navayni davasında ya da Rasul Jafarov davasında Azerbaycan, bunu da açık radyo Hı -hı. yayınında ta e, tartıştık. Evet. Rasul Jafarov davasında açıkça e, ispat yükünü gerçekten çok aşağı çekip ee, hani kendi standartları ölçüsünde aşağı çekip bana göre bir aşağı çekme değil tabii ki bu değerlendirme açısından ama sivil toplum kuruluşlarının raporlarına önem atfedip buradan ihlal buldu 18. madde ihlali. Ve Merabişbeli kararı, Navanni kararı, ya bunlara baktığımız zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin artık 18. maddede evet ispat standartını çok düşürdüğünü söyleyemeyiz. Hala başvurucunun üzerinde bu ayrı bir mesele. Ama başvurucunun üzerindeki bu ispat standardı, ispat yükü e, devlet otoritelerinin, sivil toplumun istatistiklerle, raporlarla ortaya konulabildiği ölçüde aslında e, hafifletilebilecek ve aşağı çekinebilecek bir eşiğe doğru geldi. E, hmm. Tabii Merhabiş bile Gürcistan kararı açısından şeyi konuşamayız. Yani orada dosyadan çıkan bir evrak vardı. Dosya kapsamında hakikaten 18. madde aykırı bir şekilde tutuklandı ortadaydı. Ama Rasul Jafaro için bunu söyleyemeyiz. Rasul Jafaro'da da hakikaten sivil toplum kuruluşlarının raporları ve devlet otoritelerinin tavır ve davranışlarıyla desteklemişti. 18. madde ihlali. Şimdi şunu söylüyor muhalefet şerhini yazan Yargıç. E sen bu davalardan ve en son Kavala davasından, en son Kavala davasından nasıl ayrıldın? Niye sadece e, bu davalardan önce ilk defa karar ver, verilen kararlardan bir tanesi olan Kodorkovski davasına, Rusya davasına atık yapıyorsun? Ne değişti? Farklı olan ne bu davada? Bunu açıklayamadığını söylüyor. Ve bana göre e, eğer bu dava büyük daireye giderse ki 3 ay var. Büyük daire talebinde bulunması için büyük ihtimalle hani bana kalırsa e, bir aksilik olmazsa hem hükümet hem e, başvurucu herhalde büyük daire talebinde bulunur diye düşünüyorum. Yani başvurucu hı hı. herhalde büyük daire talebini 18. madde açısından belki de 5-4 açısından hani bilemiyoruz. Ee, Hı -hı. Hiç hiçbir fikrim yok do, dosyayla ilgili bilgim olmadığı için ama Hı -hı. E, bulunur diye düşünüyorum hükümet de bulunur diye düşünüyorum özellikle ifade özgürlüğü ve e, tutukluluk bakımından çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararı var yani çelişiyor baktığınız zaman e, hani büyük daireye gider mi gitmez mi meselesi Hı -hı. E, konusunda e, ben giderse Sadece 18'den gider diye düşünüyorum. Gerekçesi de şu, kendi değerlendirmeme göre tamamıyla Büyük Daire tarafından verilen 18. madde davalarındaki ispat değerlendirmeleriyle ben bu davanın çeliştiğini düşünüyorum 18. madde açısından. Ve Büyük Daire'ye giden davalar da biliyorsunuz ki ee, içtihatların birbiriyle çeliştiği daireler arasında farklı kararların verildiği, büyük daire kararına e, oluşturduğu içtihada farklı bir içtihadın oluştuğu konusunda e, durumu biraz toparlamak, içtihada oturtmak ve yön vermek amacıyla büyük daireye gider davalar. E, bu açıdan gidebilir diye düşünüyorum ama şu da var. Selahattin Demirtaş kararını da bekliyoruz biliyorsunuz Büyük Daire tarafından o da 18. madde şimdi oradan çıkacak sonuçla da biraz bağlı olabilir bu değerlendirme. Ee, ne olacak orada? Yani 18. madde ihlali vardı ama e, orada da milli hakimin karşı görüşü vardı 18 ile ilgili. E, büyük dairenin 18 ile ilgili değerlendirmesi aynı mı kalacak? Farklı yönde mi olacak? Mesela bu da önemli. E, bu yüzden hani büyük daire talebi kabul edilebilir 18 açısından edilirse bana göre bu açıdan edilir. E, ama edilmezse de e, bu şekilde. Farklı bir değerlendirme içtahdın bir köşesinde kalmış olacak açıkçası. Evet. Bunu zaman gösterecek. Tabii zaman ee, gösterecek. Bir, e, bize ayıracağınız zaman doldu mu? Yalan <gülüyor> edebilir misiniz? Bir müzik Vallahi arası verdin mi? Hı? Müzik arasında izniniz olursa e, ayrılmayı rica ediyorum. Bir toplantım var çünkü benim bir de. programınız ee, ama... vardı. Evet. Ee, peki o zaman biz ben, bugün için ben... size teşekkür edelim ama e, Bahri Abicim tüm e, sonrasında devam edelim. Çünkü benim size sormak Terbi. istediğim sorular vardı. <gülüyor> Buyurun. Buyurun Bahri Bey. E, e, şey e, eğer müzik arasından sonra duyganım olmayacaksa ben de e, sormak istediğim iki şey var. Onu da cevaplayalım sonra müzik arası verelim ve biz de e, kalan bölümünü e, birlikte değerlendirelim. Birincisi zaten Murat Sabuncu'nun ki Cumhuriyet Gazetesi'nin son dönem genel yayın yönetmeniydi. Onun açıklamalarından burada 18. madde ihlali verilmemesi nedeniyle buna itiraz edeceğini söylüyor. Hı hı. Hakikaten belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ...belli konularda daha süratli davranmaması nedeniyle e, 5-4 ile ilgili de bir itirazın yapılabileceğini ben düşünüyorum. Yani e, avukat arkadaşlar tarafından... E, ...şufuru da e, Duygu Hanım hiçbir umut görmüyor mu? Sadece 18 ile incelenebilir dediği için... O konuda da son bir kere daha değerlendirme alalım sonra izin verelim e, Duygu 15-4, pardon 5-4 açısından mı? Evet, evet. Sadece. Yani 18 ile yani, evet. ilgili yapılacak itiraz bunu biliyorum ama 5-4 ile ilgili yapılacak bir başvuruda hiç umut yok mu? Çünkü hakikaten eğer e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki sözleşmeyi yorumlama tekeli olan tek merci burası. Eğer bu konuda daha süratli bir değerlendirme yapmaz ise veyahut da milli mahkemelerin işte anayasa mahkemesinin kararlarıyla ilgili böyle bir değerlendirme yapmaz ise o zaman bu işin sonu gelmeyecek diye düşünüyorum. Yani aslında burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir değerlendirme yapıp milli mahkemeleri bir anlamda yol göstermesi, belki de bunu bir ikaz etmesi de diyebiliriz. Gerekir diye düşünüyorum. Yani tabii Avrupa İnsan Hakları şöyle hani kesinlikle umut var, kesinlikle umut yok. Kimse bunu bilemez zaten. Hani şu kararda 18 çıkıp çıkmayacağını bile tahmin edemezdik önceden. Bana kalırsa en fazla şunu yapar diye düşünürdüm. E açıkçası hatta bunu o zaman konuşmuştuk biz 18 açısından Hı, yanlış hatırlamıyorsam evet, ben evet, şey evet. demiştim büyük ihtimalle demiştim 18'i şeyden değerlendirecek ayrıca incelemeye gerek yoktur diye değerlendirecektir demiştim. Hani bu da baktığımda ihlal yok dedi. Ee, o beni şaşırttı. O yüzden önceden hiçbir şeyi öngörebilmek ne yazık ki mümkün değil. Şimdi en son 5-4 ile ilgili e, Kavala davasında biliyorsunuz ihlal verdi. Şimdi Kavala davasında e, yanlış hatırlamıyorsam bir yıl ve dört e, ay kadar e, kalmış. Yani bu kaç oluyor? İşte 16 ay mı oluyor? 18 ay aslında. 30 e, 15, Nisan'da pardon. ilk hakim karşısında. bir Kasım'da tutuklandı. Evet. 108 incelemeleri dosya üzerinden yapıldı. Yani Nisan sonuna kadar benim bildiğim yanlış hatırlamıyorsam hakim önüne çıkarılmadan incelemesi evet. yapılmıştı. Sorun buydu işte orada. Hı. Yani orada çok ciddi bir sorun vardı. E, ama e, hani Burada 7 ayda burada çıkartılar 8-9. Evet. evet. Evet yani burada çıktılar. E, tabii e, şunu söylüyor yani 16 aylık e, bir süreç sürecin yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına baktığımız zaman e, 16 aylık bir sürecin borderline olduğunu söylüyor. Hani e, tam arada kalan bir evet, süreç bakın, tam o sürede bırakıldı çünkü evet. Hı -hı. aynen öyle yani Hı -hı. o yüzden de borderline olduğu için arada kalan olduğu için e, burada da işte diyor e, o dönemdeki iş yoğunluğu vesaire dikkate alınarak Hani bunu ihlal olarak kabul etmemiş. E, tabii ki bunun aksi e, ileri sürülebilir. Yani iyi bir gerekçelendirmeyle e, bu anlamda da bir büyük daire talebi yapılabilir. Neden olmasın? E, ama hani şu an için meseleyi borderline olarak kabul ettiğini görüyoruz. Bu da şu demek, borderline olarak kabul edilen her şey elbette ki büyük daireye gitme ihtimali vardır. Bunu söyleyeyim. Ee, hani onun altında kalan bir periyot olsa e, kesinlikle hani şunu diyebiliriz hiç daha da uygun ya da değil hani e, çok net bir şey söyleyebiliriz ama e, borderline olan durumlarla alakalı e, neden olmasın? Hani ben bir şey söyleyemeyeceğim o konuda açıkçası şu olur bu olur demek kesinlikle mümkün değil Ahim'in kendi e, değerlendirmesi Hı. çerçevesinde. Ben de arkanızdan söylemek için şunu söylemek istiyorum. Demin Turhan Günay'ı 2018'in Ocak ayında ele alabilmişken diğerlerini 2019'un Mayıs'ında evet. almasına dikkat çekmiştim. Yani bu önemli bir şey çünkü 51C'den ihlal verirken İnsan Hakları Mahkemesi makul şüphenin da şuna dikkat çekiyor. Yazıları yazanlar sanıklar değil. Sanıklar vakıf yöneticisi ya da gazetenin genel yönetmeni. Dolayısıyla burada bir kere cezaların şahsiliği prensibi bakımından bir sıkıntı var. Buna dikkat çekiyor ve şuna da dikkat çekiyor. Adı geçen suç örgütlerinden gazete yöneticilerine, sanıklara yönelik bir talimat verildiğine dair de dosyada bir delil yok diyor. Yani bu iki önemli durumu ortaya koyduktan sonra... Kalkıp 5-4 bakımından sadece o haldir, iş yükü altındadır e, gerekçesine sığırmak bana çok da inandırıcı gelmedi. Kararın kendi içindeki bir çelişme gibi gördüm. Evet, yani e, evet, anayasa mahkemesine çok ciddi bir şey olacaktı burada. E, burada bir ihlal kararı çıkmış olsaydı. E, biraz onu korudu yani, gibi. Moral e, yani oradaki iş yükü. Evet, evet ama yani. Durumda. Evet. evet haklısınız ama dediğim gibi borderline olan kararlarda e, ki şerh de yok bununla alakalı. Yani 5-4 açısından bir değerlendirme yok e, ne karşı oy ne ayrı oyda ayrı oy olarak ya da karşı oy olarak. E, hani biraz zor ama e, neden olmasın dediğim gibi arada kalan meselelerle ilgili e, eğer içtihatla bağdaşmayan bir durum e, gerekçelendirilebiliyorsa somut olay bakımından elbette ki büyük dairede görülme olasılığı olabilir. Neden olmaz? Evet. Peki o zaman evet. biz bugün için size çok teşekkür edelim. Zamanızı ben teşekkür çok ederim. Aldık. Teşekkürler Rıza şeyler öğrendik. sağ yine. Dilinize Peki, sağlık. Sağ çok önemliydi. Görüşmek evet, üzere. İyi yayınlar. İyi sağ kalın, sağlıkla kalın. İyi çalışmalar. Kadın. Sağ olun. Evet. Bir müzik arası verip sonra devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında devam ediyoruz. Programın başında yine ben gene 94.9 dedim galiba. Yani ee, onu, herkes biliyor. Onu, onu düzeltelim özür dileyerek <gülüyor> izleyicilerimizden. Ee, şimdi e, yani e, Duygu Hanım'ın e, Murat Sabuncu kararı diye değerlendirdiği ne, diğer, karar evet. E, evet diğerleri kararında e, Cumhuriyet Gazetesi ki e, 15 Temmuz'dan hemen sonra sanıyorum Ekim'in sonunda e, Cumhuriyet Gazetesi'nin e, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay işte e, orada e, vakıf baş, vakıf üyelerinden işte Mustafa Kemal Güngör, Bülent Tutku avukat Bülent Tutku, genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, yazarlar ve e, Cumhuriyet gazetesindeki bu tutuklamanın nedenleri olarak e, gösterilen nedenleri nedeni olarak gösterilen e, işte FETÖ, Fethullah Gülen, e, PYD paralel devlet yapılanması e, suçlaması e, tutuklamalar oldu ve bu tutuklamalar e, arkasından da hakikaten e, işte e, belli bir süre sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Anayasa Mahkemesi uzun süre e, bir karar vermediği için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmişti. Ve bizatihi Cumhuriyet ile ilgili bu soruşturma ve bu tutuklama aslında isim vermek istemiyorum ama e, Fethullah FETÖ PD'ye paralel devlet yapılanması suçlamasıyla iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen bir savcı tarafından yürütülmüştü. Yani hukuk tarihimize geçecek en Hı -hı. der e, e, ilginç olaylardan biridir. Ee, ve bu savcı sonuna kadar soruşturma soruşturmayı yürütüp iddianameyi düzenledikten sonra, e, bitirdikten sonra da e, bu görevinden ayrıldı. Daha doğrusu Cumhuriyet iddianamesini tamamladı ayrıldı. Şimdi bugün Adalet Bakanı'nın iki gün önce, üç gün önce yaptığı açıklama önemli bir açıklama ama biz biliyoruz ki açıklama radyodaki, daha önceki programlarımızda da söylediğimiz gibi e, hükümet özellikle de e, sarayda Cumhurbaşkanı'nın e, bizzat açıkladığı e, yargı reformu strateji belgesinde de bunları söylemişti. E, bunları söylemişti ve e, biz bunların bazı yönleriyle hayata geçmediğini e, adeta Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını tekzi bedel nitelikte uygulamaları olduğunu, başta Anayasa Mahkemesi'nin arkasından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerel yargıçlar tarafından uygulanmadığını söyledik. Hatta bazı kararlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu kararlar bizi bağlamaz dediği için yerel yargıçların, ilk mahkeme yargıçlarının da bir anlamda bu açıklamadan Vazife çıkardıklarını ve otokontrollerinin devam ettiğini söylemiştik. Diliyorum ki bu açıklama yani Adalet Bakanı'nın açıklaması arkasından Cumhurbaşkanı'nın bunu teyit eden yeni açıklamaları ve Türkiye'nin ekonomik, sosyal, siyasal olarak geldiği nokta dikkate alındığında artık bir yolun bittiği nokta olarak göründüğü düşüncesiyle diyorum ki bundan sonra biraz daha umutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Ee, evet, aynı oran bu konuda sizin de söylemek istediğiniz bir şey varsa onu konuşalım. Bir de bu e, son emlak şey İçişleri Bakanlığı tarafından e, salgınla ilgili, pandemiyle ilgili e, getirilen e, önlemleri içeren e, genelgeyi açıklamayı kararı e, konuşalım. Yani e, genelgeye zaman kalmayacak herhalde. Şimdi Adalet Bakanı böyle diyorsa e, bunu desteklemek lazım. Ve e, hukukçuluk yaparak hukuk içinde e, çözümler üretmek durumundaysak bu söylem önemli. Ama Adalet Bakanı bunu söylemesinin hemen ardından e, Büyükşehir Belediyesi Başkanı hakkında açılan soruşturmaya herkes dikkat çekmişti. Yani bir gün önce bakan bunu söylüyor. Ertesi gün e, savcılar... Kanal İstanbul'la ilgili eleştiri hakkını kullandı diye üstelik görevinden ötürü konuşan bir makamdaki kişi soruşturma açabiliyorlar. Dolayısıyla inandırıcılık tartışması var ya da belli ki bir çekişme var, bir farklı yaklaşım var. Bu farklı yaklaşım içinde herkesin yerini alması ve reformu belki desteklemesi Kaçınılmaz oluyor. Ben bu noktada sevgili Zafer Kıraç'ın 17 Kasım tarihli yanılmıyorsam gazete duvarda da yayımlanan yazısına dikkat çekmek istiyorum. Çocuklar yararına kopsun kıyamet demiş ve bazı bilgiler vermiş. Çünkü Adalet Bakanı adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun demiş. Ondan yola çıkarak Zafer Kıraç da çocukların yararına olacaksa kıyametin kopabileceğini söylemiş ve e, ciddi e, rakamlar vermiş. Hapishanedeki çocuklar üzerinden çocuk hakları sorununa değinmiş. Biliyorsunuz yarın 20 Kasım, daha doğrusu bizim programımız 19'unda yayınlanacağı için yarın 20 Kasım diyorum. 20 Kasım 89 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çocuk haklarına dair sözleşme kabul edilmişti. Biz de İstanbul Laborası Çocuk Hakları Komisyonu olarak, Çocuk Mahkemeleri Komisyonu olarak Türkiye'nin imza atması için uğraşmıştık. Türkiye imza atmıştı ama. Yürürlüğe girmesi meclis tarafından kabulü 94'ü, yürürlüğe girmesi 95'i bulmuştu çocuk hakları sözleşmesinin. Ve aslında o çocuk hakları sözleşmesi çocuklara özgü bir muhakeme getirilmesi gerektiğini de öngörür. Ve çocukların hapsedilmemesini öngörür. Özgürlüğünden yoksun bırakma yetişkinler gibi çocuklar için de, ...olmaması gereken, en son ve kısa sürmesi gereken bir çare olarak değerlendirilir. Şimdi sevgili Zafer Kıraç da sözünü ettiğim yazısında hapishanede şu an için 12-17 yaş arasında 3 bin çocuğun bulunduğuna dikkat çekmiş. Yılda ortalama 11 bin çocuğun hapishaneyle tanıştığını belirtmiş ee, ve e, hapishaneleri bir depo olarak değerlendirmiş tutuklu hüküm tutuklu çocukların ayda 4 defa görüşebildiğini yakınlarıyla 3'ü kapalı biri açık olduğunu söylemiş ve Şakran, Sincan, Silivri, Maltepe hapishanelerinin şehirden çok uzakta kurulduğunu, ailelerin ve avukatların erişiminin zor olduğunu, çocukların iletişim, bilgilenme ve adalete erişimle ilgili sıkıntılar yaşadığına dikkat çekmiş. Yine anneleriyle beraber içeride 700 bebeğin e, bulunduğunu, yaşadığını dikkatlerimize sunmuş. Bizim hala suça sürüklenen gibi parlak laflardan, e, suça itilmiş kavramlarından söz ettiğimiz bir noktada Avrupa'da adalet sistemi içindeki çocuk kavramına geçildiğini bir kere daha anımsatmış ve çocuk muhakemesinin asıl amacının çocuklara yaptıkları şeylerin yanlış olduğunu öğreten e, bir e, yaklaşımla ee, ilerleyebileceğine dikkat çekmiş ve verdiği rakamlar çok ilginç şu an için Türkiye'de 284 bin kişi özgürlüğünden yoksun bırakılmış hapishanelerde 50 bin tane gardiyan yani infaz koruma memuru çalışıyor ama toplamda 250 psikolog var yani e, bin kişiye bir psikolog düşmüyor oysa çocuk muhakemesinde e, kişiselleştirme Suça itilen, it, iten nedenlerin belirlenmesi e, çok önemli. E, dolayısıyla ben e, buna dikkat çekmek istedim öncelikle. Zaman kaldıysa genelgeden de bahsedebiliriz. Ya da genelgeyi belki bir sonraki programımızda ele alırız. Çünkü hukuk güvenliği açısından genelge bir sorun yarattı gerçekten. E, Bence sıcağı sıcağını bir kısaca konuşalım Aynur Hanım. Çünkü bir, bir, öyle bir beş şimdi? dakikamız var sanıyorum değil mi? Evet. Evet öyle 4 dakika kaldı. Şimdi 18 Kasım tarihli genelgeye göre yani dün e, Cumhurbaşkanı açıklama yaptığında e, bir e, tam anlaşılamadığı e, gerçekten insanlar sıkıntıya düştüler. 16 şey 20 yaş ve 6 ve 65 yaş üstünde ne olacak diye genelgeyle durum netleşti. E, sokağa çıkma kısıtlaması geldi hafta içinde 65 yaş üstü kişiler. Saat 10 ila 13 arasında 20 yaş ve altındaki kişiler saat 13 ila 16 arasında sokağa çıkabilecekler. Ee, ama SGK'lı çalışanlar için istisna geldi. Yine görevlileri için istisna var. Hafta sonu için, her için ise herkes için bir e, ortak düzenleme var. Saat 10 ila 20 arasında sokağa çıkılabilecek. Bunun dışında sokağa çıkılmayacak. İstisnası ne? Üretim, imalat, tedari tedarik sektöründe çalışan kişiler... Restoranlar, lokantalar açıklar ama gidip oturulamayacak içlerinde paket servisi ve al getir götür hizmeti sunulacak. Saat 20'den sonra ise telefon üzerinden ya da internet üzerinden online sipariş alıp paket servisi yapabilecekler. yine berberler... haptosu Evet, Onlar evet, berber. Evet, önce hafta içini söylemiştim, sonra hafta sonunu söyledim. Berberler, marketler, güzellik merkezleri de saat 10 ila 20 arasında hizmet sunacaklar. Şimdi gerekçe ne? Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk, riski yönetme. Bu bugüne kadar olan bütün genelgelerde yazıldı. Sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma... Hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amaç olarak bu gösteriliyor. Gerekçe olarak da salgın seyrinde Avrupa'da ve Türkiye'deki ciddi yükseliş gösteriliyor. Ee, yine 31 Aralık 2020'ye kadar da kıraathaneler, kahvehaneler, çay bahçeleri ve benzeri yerler kapalı olacak. Yine yıl sonuna kadar okullar özel örgünü yaygın tüm eğitim sektöründe uzaktan yapılacak. Şimdi örneğin benim otizmli bir oğlum var. Özel eğitim uzaktan yapılamıyor. Birebir yüz yüze olması lazım. O yine eve hapsolmuş durumda ama o Allah'tan istisna içinde sokağa çıkabilecek otizm, ağır mental retardasyon, Down sendromu gibi özel gereksinimi olan bireyler için veli, vasi ya da refakatçileriyle beraber sokağa çıkma hakkı Tanınmış onlar için bu istisna korunmuş ama sokağa çıktığınızda ne yapacağınız önemli. Çocukların özel ilgiye ve eğitime ihtiyacı var iken belki parklarda daha rahat spor yapma e, olanağı sağlanacak. Onun dışında e, bizim yine eve kapanma sürecimiz başladı bizim gibilerin. Şimdi zaten bir e, sigara içme yasağı var, düğün nikah törenleriyle ilgili sınırlamalar var, toplu taziye yasağı var. Ee, bunlara bir de şimdi e, az önce saydıklarımız da eklendi. Ben aslında bugün yani Duygu Hanım, sadece 20 dakika katılabilirim dediği için sonraki e, 15-20 dakikayı bu genelgenin yasal dayanağını irdelemeye ayırmıştım. Ama anladığım kadarıyla bugünkü zamanımız buna er, el vermiyor. Bunu bir başka programda çünkü biliyorsunuz pandeminin önceki döneminde de bunu çok istedik ama konuşamadık ama artık bugün gelinen noktada e, yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu e, yapılan düzenlemelerin hem anayasal hem de e, yasal düzeydeki dayanaklarının e, yeterli olmadığı ortaya çıkmış durumda hem e, çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Ve tabip odalarının eve kapanın çağrısı var. Yine bilim kurulunun böyle bir çağrısı var. Ve şöyle de bir eylem var anayasa hukukunda. Anayasada sayılmasa bile bazı sınırlama nedenleri, bazı hak ve özgürlükler bakımından hakkın niteliği gereği sınırlama yapılabilir. Ya da cumhuriyetin temel niteliği gereği, sosyal devlet olması niteliği örneğin ve devletin üstlendiği görevler, örneğin insanların yaşamasını ...sağlamakla, yaşam hakkını korumakla, sağlık hizmeti vermekle görevli bir devlet yapılanması içindeyiz. Dolayısıyla devletin görevlerinden kaynaklanan yorumlar yapılarak da bazı özgürlüklerin sınırlanması gündeme gelir. İşte ne sınırlanıyor? Seyahat özgürlüğü sınırlanıyor... E, eğitim e, hakkıma sınırlanıyor, toplantı hakkıma sınırlanıyor, e, çalışma hakkımız sınırlanabiliyor, kısmi e, olarak, zorunlu olarak ister yansımalar oluyor. E, dolayısıyla bunların hak bazında ve anayasal ve e, yasal düzeyde tartışılması lazım. Bunu en yakın programımızda ele almak umuduyla diyorum ben. E, bütün izleyicilerimize hoşçakalın diyelim. Bu arada Açık Radyo'da bu zor şartlar içerisinde bu programın yapılabilmesini sağlayan arkadaşlarımıza da çok özel olarak çok teşekkür ediyoruz ve onlara da sağlıcakla kalın diyoruz. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel